Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn Kıymetli kardeşlerim bir cumartesi gecesine daha Cenab-ı Hak bizleri eriştirdi. Her birimiz buraya İnşallah salih bir amel olarak, salih bir niyetle, salih bir amel işlemek adına geliyoruz. Derdimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberliğinde kulluk yolumuzu imar edecek hakikatleri öğrenmek. Bundan başka da bir niyet, bir dert yok. Beni de buraya getiren şey odur inşallah, sizi de buraya getiren şey odur inşallah. Hepimizle niyetimizin karşılığını alacağız. Burada öğrendiklerimiz bizlerin hayatına farklı bir biçimde yön verecek. Kulluğumuzun kalitesi artacak. O özlediğimiz temsiliyet makamının hakkını yerine getirme adına da bazı ilkeler hayatlarımıza taşınacak. İnşallah o konuda hep beraber bir seferberlik başlatalım. Ben artık... Ara ara ciddi ciddi şunu düşünüyorum. Diyorum ki bir yerde bir nokta koyalım mı bu konuşmalara, bu sohbetlere, bu derslere? Çünkü bu kadar sözün konuşmanın olduğu yerde eğer hayatlara bir şey intikal etmiyorsa bu çok zor bir şey bizim için. Tabii ben bunu kendime fatura ediyorum. Demek ki samimiyetsiz söylüyoruz ki karşılık bulmuyor diyorum. Ama istiyorum ki Aynı muhasebeyi sizde yapın. Niye bugün İslam'ın yaşanabilirliği için biz belli şeyleri hayatlarımıza taşıyamıyoruz? Niye çoluk çocuğumuza istenilen oranda rehber örnek olamıyoruz? Niye sağda solda bizi gören insanlar ya ne güzel bir insanla tanışmışım bak falanca insandan Kur'an'ın ahlakının kokusu geliyor Filanca insandan sahabenin ahlakına ait izler var. Saatlerce falancanın yanında otursan gıybet ondan duymazsın. Aynen bir sahabi gibi konuşursa hak konuşur, susarsa tefekküre dalar. Konuşması da bize örnek olur, susması da bize örnek olur. Böyle dedikleri insanlar yok gün geçtikçe de azalıyor. Ve çok sıkıntılı bir şey bu. Artık insanlar yavaş yavaş İslam'dan ümit kesiyorlar. Demek ki İslam böyle bir şey. Teorisi güzel ama pratiği olmayan bir din haşa. Böyle değil böyle olmadığı 14 asırlık birikimle çok net bir biçimde ortada. Ama ne yapalım ki bu iş bize kaldı. Biz şu anda İslam'ın bu manadaki temsiliyet noktasındaki işini o makamı doldurmakla mükellef olan insanlarız. Onun için birbirimize bu konuda çok destek olmamız lazım. Zor bir süreç, zor bir zamanda yaşıyoruz. İmtihanlarımız ağır. Evet Allah bize taşıyamayacağımız yükü yüklemez ama biz zayıfız. Biz o yükü taşıyacak düzeyde değiliz. En ufak bir şeyde savruluyoruz. En ufak bir şeyde sarsıntıya düşüyoruz. En ufak bir şeyde yoruluyoruz ve bırakıyoruz. İşte birileri bizim elimizi tutmazsa birileri bize hakkı ve sabrı tavsiye etme noktasında bir şeyler yapmazsa halimiz zor. Onun için istiyorum ki hayırda yarışalım, hayırda yardımlaşalım birbirimize hep hakkı ve sabrı tavsiye edelim. Allah bana bunu nasip etsin size de inşallah bunu nasip etsin bizi birbirimizin hayır vesileleri kılsın. Bizi birbirimize hayır noktasında destekçi kılsın inşallah. Zor bir meseleye bugün başlangıç yapacağız. Allah nasip ederse kıyamet meselesini konuşmaya çalışacağız. Öncesinde ben bir güzide sahabi efendimiz için birkaç cümle söyleyip o sahabi efendimizin bize naklettiği bir hadisi sizlere nakletmek istiyorum. işin gerçek manada ehemmiyetini kavrayabilme adına. Muksirun dediğimiz bir sınıf var biliyorsunuz sahabe içerisinde bu sınıf hadis nakli konusunda Allah Resulü'nün dünyasına ait o güzel sözleri bize aktaran kurban bir nesil. Siz onları öyle görün gerçekten hadis naklinde isimleri geçen o isimler o güzide isimler kendilerini bu işe feda etmişlerdir birçok şeyin altında kalmışlardır. İthamlara maruz kalmışlardır. Dostların vefasızlığı, düşmanların farklı farklı ithamları hep onların üzerinden şu ana kadar ulaşmıştır. Bugün görüyorsunuz birçoklarının Ebu Hureyre radıyallahu ile problemi var. Ebu Hureyle ile bir insanın niye problemi olur? Allah Resulü'nün o zamanını bize bağlayan bir köprüdür. O ve onun gibi diğer isimler. Muksiron dediğimiz o güzide isimler topluluğu dokuz isimden oluşur. O dokuz isimden sıralamada hadis nakli konusunda en fazla hadis rivayet etmelerine göre sıraya koyuyoruz. Altıncı sırada Cabir bin Abdullah isimli gerçekten asr-ı saadetin yetiştirdiği çok güzide gençlerden birisi vardır. Onu biz helal lokma konusundaki hassasiyetinden biliriz. Onu biz babası Abdullah İbni Amr İbni Haram'ın kendisine emanet ettiği o ağır yükü taşımasından biliriz. Onu biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadığı hatıralar üzerinden biliriz. Ve onu biz bize rivayet ettiği 1540 tane hadisin üzerinden biliriz. O 1540 rivayetin her biri bu aziz dinin yaşanması noktasında... Anlaşılması noktasında bizlere çok çok önemli şeyler söylemiştir. Uzunca bir ömrü olduğu için birçok dönemi yaşamıştır. Peygamber dönemini de yaşayan genç bir dima olduğundan dolayı bize o günleri bilen birisi olarak peygambersiz günlerde de nasıl onun buyrukları gölgesinde yaşanacağı adına çok güzel numuneler söylemiştir. O büyük insan şöyle bir özelliği var diğer sahabiler arasında. Bazen hadis rivayeti ederken o hadisin zeminine ait de bilgiler verir bize. Ve bu çok da bize inanılmaz bir imkan sağlar. Çünkü zemini bildiğiniz zaman zemin sözün bağlamıdır. Sözün anlamı da sözün bağlamında zaten saklıdır. Dolayısıyla bağlama ait bilgilerin bize nakledilmesi... Ayrı bir imkana bize dönüştüğü için Allah Resulü'nün o sözle ne kastettiğini bize nasıl bir mesaj verdiğini daha iyi anlamamıza sebep olmaktadır. Öyle bir hadisi naklediyor bize Bukhari'de, Müslim'de özellikle ben Müslim rivayetini aktaracağım şimdi size Müslim'de ve başka hadis kaynaklarında geçen şekliyle de kıyameti biz nasıl anlamalıyız konusunda önemli bir söz aktarır bize. Der ki Cabir bin Abdullah Allah Resulü bir gün hutbesinde bize bir hutbe irad etti. Söyledi bir şeyler söyledi. Sonra birden gözleri kızardı. Sesi hiddetlendi. Yüzünün renginden biz başka bir şey olduğunu anladık. Farklı bir kanala geçti tabir caiz ise aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Öyle bir ses tonu vardı ki sanki karşısında. Bir orduyu uyarır gibiydi. Hatta Cabir bin Abdullah aynen şu ifadeyi kullanır. Sabah ya da akşam ansızın baskına uğrayabilirsiniz gibi bir endişe ile bize anlattı. Söyleyeceğini söyledikten sonra işaret parmağıyla orta parmağını birleştirdi. Aynen şu şekilde bize uzattı ve dedi ki ben ve kıyamet şu ikisi kadar... Yakın olarak gönderildim. Kıyamet nedir bizim için? Siz buradan anlayın. Ben ve Kıyamet, şu ikisi kadar, iki parmağın birbirine yakınlığı neyse aynı yakınlık şekilde gönderildim. Sahabe böyle bir yakınlığı bizatihi Aleyhisselat ve selam efendimizden duyuyorlardı. Şöyle bir bakın, özellikle sahabenin Kur'anla olan münasebetlerine bakın. Bazen mesela Mescidi i Nebevi'de Allah Resulü aleyhisselatu vesselam o güzel minberinde cemaate namaz kıldırırken hıçkırıklar yükselir. Hatta bazen böyle arı uğultusu gibi bir ses Mescidi i Nebevi'den yankılanır. Bazen o ağır arı uğultusuna başka sesler de karışırdı. Genel anlamda sahabeyi o hale sokan ayetlerin hangisi olduğunu merak edip baktığınızda muhakkak o ayetlerin kıyamet alemetleri olduğunu, kıyamete ait ayetler olduğunu görüyorsunuz. Niye etkilemez bizi? Mesela biraz sonra size detaylarını vereceğim. Bizim namaz süreleri dediğimiz sürelerimiz var biliyorsunuz. O sürelerimizin büyük bir kısmı kıyametten bahseder. Şöyle zilzal süresini okumayıp da titremeyen bir sahabi yok gibidir. Onu okuyan da arkasındaki cemaat de tir tir o zilzal süresinin oluşturduğu zelzeleyi olacak bir deprem için değil o anda yüreklerinde var olan bir depremmiş gibi onlarda tesir uyandırır ya da kıyamete ait başka bir tablo aktarılırken sahabenin bir başka hale girdiğine Şahit oluruz biz 14 asır sonra kitaplardan okurken bile bu ayetler o insanları niye etkiledi niye bize bu ayetler tesir etmiyor biz o kısa süreleri teravihi hızlı bitirmek için kullanırız okur okur geçeriz bir anda arka arkaya dizeriz ve hiçbir tanesinin bize bakan bize söylediği bir mesajı olmaz öyle okur geçeriz ama o insanlar bunları okurken niye titrerler niye başka bir hale girerler bunun üzerinde durmak ve bu meselenin onların dünyasında oluşturduğu tesirin nereden kaynaklandığını tespit etmek durumundayız demek ki kıyamet dediğimiz şey bize çok uzak biz şu anda kıyameti konuşunca sanki yüzyıllar sonra olacak bir şeyi konuşurken sahabe kıyameti konuşurken 1400 sene önce yarın olacakmış gibi bir hakikati konuşuyorlar. Zaten meseleyi yarın olacakmış gibi bir hakikat olarak görmedikçe kıyametin Kur'an'da da hadislerde de anlattığı mesajı anlamamız da mümkün değil. Üzerimize de almamız mümkün değil. Bizimle de alakalı bir mevzu değil ki niye üzerimize alalım? Kur'an o kadar bu meseleden bahsetmiş olsun biz halen gelecekte belki yüzyıllar sonra olacak bir hakikatten bahsettiğine inanırız. İnandığımızı söyleriz en azından. Ama bugün için bizim dünyamıza bir şeyler söylediği konusunda herhangi bir mesuliyeti üzerimize almayız. Kendimizi bu ayetlerin ya da bu nevevi beyanların muhatabı saymayız. Böyle bir uzak fasıla olarak görmüş oluruz. İnşallah bugün öğreneceğimiz bazı hakikatler yakın olan o kıyamete bizi yakınlaştırır. Kıyamet bize çok yakın. Şimdi göreceğiz kıyamet deyince sadece bizim anladığımız kevni kıyamet değil. Başka neler kastedilmiş onu anlayacağız ve bizim için ne kadar yakın olduğunu beraberce inşallah anlamış olacağız. Sahabe kadar olmasa bile en azından onların ufkunun şöyle bir yarısı, şöyle bir çeyreği, şöyle bir çeyreğinin çeyreğine bile razıyız. O manada bir ufka erip, bu manada olması gereken o yakınlığı tesis etmeye inşallah vesile olacak. Nedir kıyamet? Kelimeden başlayalım. Başlayalım. Kalkmak, dikilip ayakta durmak. Kıyam biliyorsunuz aslı o kökten gelir. İsim mastardır onun. Anlamı da şu dirilip mezarlardan kalkma. Allah'ın huzurunda durma. Yahut bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin vuku bulması. Ragıp el-İsvahani'nin el-Müfredat'ında bu anlamlar verilir. Ama baksanız siz başka sözlüklere i̇bn Manzur'un mesela bir lisanul Arab'ına çok daha farklı anlamlar göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet dediğiniz zaman altından kalkı almayacağınız kadar büyük bir muhtevanın karşısına geçersiniz. Mesela biraz meselenin büyüklüğü anlaşılsın diye birkaç şey söyleyeyim. Ahiret kelimelerinin geçtiği ayetlerin büyük bir kısmında kıyamet göndermesi vardır. Ahiret derken bazen Kur'an evet bizim bildiğimiz manada ahiret alemine ait bir şeyler anlatır. Ama işin başlangıcı olan kıyamete de vurguda bulunur. 110 yerde geçer ahiret. Beşini farklı anlamda kullanır Kur'an. 105 tane ahiret anlamında kullanılan yerlerin hemen hemen hepsinde kıyamet vurgusunu rastlarsınız. 26 ayette el yevmul ahir. Son gün. O bilinen son gün anlamında kıyamete vurguda bulunur. Zaman zarfı olarak Kur'an'ın kullandığı yevme ve yevme izin. O iki kelime ile tasvir edilen yaklaşık 400 ayet bize kıyameti anlatır. Bunların 70’i de direkt yevmül kıyame diyene kıyamet gününe vurguda bulunur. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Tertipte Kur'an'ın. 67. sırasına denk gelen mülk süresi bizim tebarike dediğimiz mülk süresinin arkasından gelen 48 sürenin ortak muhtevası kıyametle alakalıdır. Ve bu sürelerin büyük bir kısmı Mekkidir. Düşünün daha Mekke'de Kur'an konuşmaya başlıyor. Karşısında cahiliyeden yeni İslam'la tanışmış bir zümre var. İmana ait bazı esasları anlattıktan sonra ahirete imana ait bazı esasları nazara verdikten sonra bu kadar zengin içerikte ve zengin müktevada ve ısrarla tekrarla kıyamete vurguda bulunur. Mesela Kur'an-ı Kerim'in 75. suresi kıyamet suresidir. Ve ilk ayet la uksimu bi yevmil kıyame hayır gerçek öyle değil. Kıyamet gününün hakkı için diyerek Allah kıyamet gününün üzerine yemin içer ve onunla sözü devam ettirerek kıyamete ait bazı tabloları nazarımıza verir. Bu kadar mı? Hayır. Mesela kıyametin kopma zamanı olan Sa'a onlarca ayette dünyanın sonu anlamına gelen Ukba yine kıyametten bahseder. Mutlaka gerçekleşecek olan realite manasında vakıa. Kimini alçaltan kimini yükselten olay anlamındaki hafidetun rafi'a yine kıyametten bahseder. Yeniden dirilmek diriltilerek hesap meydanda toplamak olan bazı ve kaşır ki ilerleyen derslerde o konulara geleceğiz kıyametten bahseder. Dönüş yeri anlamındaki me'at yine kıyametten bahseder ve daha, daha neler neler. Peki Kur'an bu kadar geniş bir meseleyi anlatıyor. Bizim gündemimizde yok tamam. Kur'an bu kadar anlatıyorsa eğer tahmin edebiliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gündeminde ne kadar yer alır? Allah Resulü ve vesselamın gündeminde de Kur'an'ın kaç kat daha fazlasına denk gelebilecek şekilde yer alır. Hangi hadis kitabını açarsanız açın. Ya direkt Bab olarak kıyametle alakalı bir bab vardır ya da şimdi isimlerini sayacağım bablardan bir tanesi fazlaca hadisleriyle rivayetleriyle kıyametle alakalıdır. Kıyame mesela sıfatul kıyame eşratus saa alametus saa fiten melahim rikak ve daha onlarca bab bu kadar geniş bir biçimde kıyametten bahseder. Peki biz bu ayetlerin ya da buradaki konularda geçen hadislerin hepsini bir derse sıkıştırabilmemiz mümkün mü? Elbette ki değil. Ben sadece altı madde vereceğim size bugün. Altı maddede biz kıyamet deyince ne anlamalıyız? Neleri dünyamıza almalıyız nelerin üzerinde tefekkür etmeliyiz buna ait size bazı ipuçları olsun. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde kıyametin geçtiği yerlerden elde edilmiş 6 tane madde ama dediğim gibi bu kadar geniş bir malzemenin bu kadar geniş bir muhtevanın ufacık bir kısmını ben sizlere yansıtacağım. Birinci madde şu kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi sadece ve sadece Allah katındadır. İsrarla Kur'an'ın da Aleyhisselat ve selam Efendimizin de üzerinde durduğu bir meseledir bu. Kur'an da sorar bazen bazılarının sorusuna verilmiş cevap gibi bazen kendi sorar. Allah Resulü Aleyhisselat ve selama da sorulur onun da verdiği cevap Kur'an'ın verdiği cevabın aynısıdır. Onun bilgisi. Allah katındadır. Onun ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Allah peygamberine de onun zamanını, saatini bildirmiş değildir. Bu temel bir hakikattir. Bakın mesela Sebe suresinin 29 ve 30. ayetlerine. Necim suresi 57 58. Mülk suresi 25 26. Ahsap 63. Zuhruf 85. Araf 187, Lokman 34, Nebe 17, Nahl 77. Biraz önce size anlattığım hakikat üzere anlatır. Ya sorulmuştur ya Kur'an kendisi sorar ve der ki onun ilmi, onun bilgisi sadece ve sadece Allah katındadır. Burada söylemediğim bir ayeti size söyleyeyim. Naziat suresinin 42 ve 44. ayetleri. Diyorlar ki orada bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş soruya Kur'an cevap veriyor. Rabbimiz cevap veriyor. يَسْأَلُونَكَ anisaa السَّاءَ اَيَّانَ مُرْسَهَا Sana kıyameti sorarlar. Soran soruyor. Sana sorarlar. Onlara de ki gelip çatması çok yakındır. فِي مَا اَنْتَ Sen onu nereden bilip bildireceksin? Sana soruyorlar ama yakındır de. Ama zaman söyleme çünkü bilmezsin onu biz sana bildirmedik diyor. İla rabbike müntehehe. Onun nihai ilmi yalnız ve yalnız Rabbine aittir. Bilen Rabbindir. Rabbinde bildirmediğine göre kim bilecek? Hatırladınız mı? Tam bu noktada meşhur Cibril hadisini. Cibril aleyhisselam geldi. Üzerinde yolculuk emaresi yok. Bembeyaz bir elbise içerisinde. Sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi. Dizini dizine yasladı ve başladı sormaya. İman nedir diye sordu. Allah Resulü cevap verdi. İslam nedir diye sordu. Allah Resulü cevap verdi. İhsan nedir diye sordu. Allah Resulü cevap verdi. Kıyamet ne zaman diye sordu. Allah Resulü ne dedi? Soran sorulandan bilgili değildir. Sen benden daha bilgilisin eğer varsa bir bilgi aslında Cebrail aleyhisselam onu diyor ama olaya şahit olanlar gelenin Cebrail aleyhisselam olduğunu bilmiyorlar. İnsan suretinde gelmiştir. Dışarıdan birisi gibi gelmiştir Allah Resulü'nün huzurunda biraz önce size tasvir ettiğim gibi dizini dizine yaslamıştır. Onlarca hadis kaynağında geçen ve İslam'ın özünü oluşturan gerçekten o anlaşıldığı zaman İslam'ın birçok esasının anlaşıldığı o temel meseleleri orada öğretmiştir. Peki zamanını bilmiyorsan alametleri hakkında bize bilgi ver diye sorduğunda Cibril Emin Alametlerini başlamıştır saymaya orada birkaç tane alamet saymıştır ki kıyametin alametleri bahsi geniş bir meseledir önemli bir bah bahistir biraz sonra sadece bir vurguda bulunacağım bir dahaki dersimizde o alametleri biraz daha geniş bir biçimde ele alacağız Cibril hadisi gibi onlarca hadise rastlarız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kıyametin saati sorulmuş ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam o konuda Herhangi bir cevap vermemiş Kur'an'ın dediği gibi diyerek Rabbisine havale edip bilgisinin onun katında olduğu hakikatini onlara vermiştir. Andık adını başlangıçta bir daha analım babasına da kendisine de bir daha rahmet okuyalım. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun. Bakın yine nasıl hadisi bize naklediyor. Resulullah'ın vefatına bir ay kaldı diyor hay Allah senden razı olsun bu kadar mı güzel anlatılır bu kadar mı güzel rivayet edilir hadis bu ne kadar önemli biliyor musunuz? Bu tarz bilgilerin ne anlama geldiğini bildiğiniz zaman benim gibi heyecanlanırsınız. Ben o kadar heyecanlanıyorum ki bu ifadeleri duyunca. Çünkü bize nihai anlamda şeyler söylüyor. Zemini söylüyor, sözün anlaşılmasına katkıda bulunuyor. Artık şerhlere, izahlara bakmaya ihtiyaç bırakmayacak kadar net bir biçimde Allah Resulü'nün o kutlu sözünün üzerinden ne almamız gerektiği konusunda sözü bize söylüyor. Resulullah'ın vefatına bir ay kala... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme her sorulduğu zaman ben şu sözü işittim. Siz bana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorsunuz. Onun bilgisi Allah katındadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefatına kadar bile bu meseleyle ilgili tek bir cümle etmemiştir. Edemez de Allah'ın katında olan o bilgi peygamberine bildirilmediği için o da bu manada herhangi bir şey söylememiştir peki gelin bizim dünyamıza bizimkiler biliyor Resulullah bilmiyor ama bizimkiler biliyor falcılıkla biliyor balcılıkla biliyor başka şeyle biliyor biliyor adam biri kalkmış mesela diyor ki 2200 küsür küsürü de var da tam demeyeyim aklınızda kalmasın soruyorlar diyorlar ki sen bu rakamı nereden aldın diyor ki ben hesaplayarak elde ettim peki bunun delili nedir diye sordukları zaman cevap hazır Yaşa da gör ben sana demiyorum ki illa inan yaşa da gör 2200 küsür sene kim yaşarsa onun kıyametini görecek o kıyamete erişmiş olacak. Allah'ın böyle dediği bir mesele peygamberinin ısrarla böyle bir izahta bulunduğu bir mesele sahabenin asla bu konuda ağızlarını oynatmadığı bir mesele bize düşen de bu tarz dedikodulara değil onların dediği gibi işin bilgisini Allah'a havale edip kıyametin vaktiyle değil kıyamete hazırlıkla uğraşmamız gerekir. Dolayısıyla biz Kur'an'dan ve hadislerden alacağımız birinci mesaj bu olmalı. İkincisi kıyamet kesin kez gelecektir ve o dehşetli günden asla kimseler kaçamayacaktır. Bakın vaka süresine. Onun yani kıyametin oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. Şimdi yalanlasa bile yarın yaşayacak. Yaşadığı zaman artık yalanlamasının herhangi bir anlamı kalmayacak. Mürselat suresinde herhalde size vaat olunan kesinlikle olacaktır diyerek Rabbimiz kıyamete vurguda bulunuyor. En ufak bir şüphe yok olacak gelecek. Bir şekliyle size kavuşacak ve siz de o gün eğer inkarcıysanız inkar içerisindeyseniz kaçacak hiçbir yer bulamayacaksınız. Kıyamet süresi o kaçışın mümkün olmadığını bakın bize izah ediyor. İnsan kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçacak yer neresidir diyecektir. Hayır. Hayır kaçıp sağ, sığınacak hiçbir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece ve sadece Rabbinin huzurudur. Allah o gün bizi o hallere düşenlerden etmesin. O gün mümin olarak Rabbisinin huzuruna yürüyen bahtiyarlardan bizi etsin. O dehşetli günde Allah bizlere sahip çıksın. Sahip çıkacak amellerle bizi huzuruna alsın. Şu ara süresinde ise başka bir yere dikkat çeker. Kıyamet saatinin gelmesini aceleyle isteyenler. Çünkü bunlar okununca Mekke'de nasıl bir karşılık geliyordu Mekke müşriklerinden? Hadi gelsin, gelsin de görelim. Allah da onlara cevap veriyor. Aceleyle isteyenler ve ona inanmayanlar, ona inanmayanlardır. Acele isteyenler ona inanmayanlardır. Müminler ise onun gerçekten vaki olacağını bilir ve ondan sakınır sakınırlar. Kıyamet hakkında münakaşa edenler haktan ve gerçekten çok uzak derin bir sapkınlık içindedirler. Şu Ar Şura suresi 18. ayet. Ve daha neler neler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de kıyametin kesin kez geleceğine dair beyanları var. Ben zamanı biraz dikkatli kullanmak için biraz hızlı geçeceğim. Üçüncüsü kıyamet Gafil ve inkarcılara ansızın ulaşacak ve onları hazırlıksız yakalayacak bir hakikattir. Bakın çok önemli ve bugün de tartışılan bir meseleye söz geldi dayandı. Kıyamet gafil ve inkarcılara ansızın ulaşacak ve onları hazırlıksız yakalayacak bir hakikattir. Kıyamet tartışılıyor şu anda modern zamanlarda tartışmalarda oluyor işte modern Zihniyetin ürettiği bazı şeylerle ve şöyle bir tartışma yapılıyor bu memlekette diyorlar ki bakın Kur'an ansızın kıyamet gelecek diyor sizin hadis kitaplarınızda da bir sürü kıyamet alameti var kıyamet alameti varsa nasıl ansızın gelecek? Demek ki burada Kur'an'la çelişen ve Kur'an'la çatışan bir şey var. Kur'an ansızın geleceğini söylediği için hadis kitaplarında geçen kıyamet alametlerine ait rivayetlerin bütünü uydurmadır, mevzudur, şudur budur. Böyle diyerek yüzlerce hadisi bir anda elinin tersiyle şeyde hazır kalıp da hazır Kur'an'a arz ettik. Kur'an'a arz ettik netice bu Kur'an'a arz ettiğimiz için bunları hepsini süpürdük. Peki böyle mi? Gerçekten burada biraz sonra size anlatacağım ve iki tane örnek vereceğim ansızın kıyametin geleceğini söyleyen ayetler alametlere imkan vermeyecek şekilde mi gelir yoksa burada başka bir şey mi anlatılır? Şimdi ben geçen ders size verdiğim için bir daha tekrara düşmeyeceğim dinlemeyen kardeşlerime ama ısrarla dinlemelerini tavsiye ederim. Özellikle bu gaybi meselelerin ki ileride göreceksiniz. Hemen önümüzdeki hafta kıyamet alametleri meselesinde Mesih meselesini, Deccal meselesini, Dabbetül Arz meselesini onlarca meseleyi göreceğiz. Bu tarz meseleleri de anlayabilmemiz için ben geçen ders kabir azabı meselesinde 6 tane ilke verdim size. Bu işin usulüydü bu. O 6 tane ilkeye bağlı olarak meseleleri değerlendirirsek bir noktaya varırız yoksa eğer siz başka bir usul üzerinden ben başka bir usul üzerinden ötekisi başka bir usul üzerinden meseleye yaklaşırsa buradan çıkamayız. O altı tane maddenin genel anlamda bize verdiği mesaj şuydu. Hangi mesele olursa olsun İslam'da mesela birkaç hafta sonraki konumuzla şefaat meselesidir. Aynı meseleyi de şefaat meselesini de bu şekilde ele alacağız. Hangi mesele olursa olsun. Bir bütüncül olarak meseleye bakmazsanız o meseleyle alakalı Kur'an'daki bütün ayetleri ortaya koyup okumazsanız. Allah Resulü'nün o ayetleri nasıl anladığına dair elimizde var olan rivayetleri dikkate almazsanız. Sahabenin o ayetleri nasıl anladığına dair söylediklerini ve uyguladıklarını dikkate almazsanız. Ondan sonraki nesil olan en hayırlı ikinci nesil tabi'in ve en hayırlı üçüncü nesil etba tabiinin uygulamalarını ve bu manadaki izahlarını dikkate alamazsanız inanın işin içinden çıkamazsınız. Aynı şey bakın buradadır. Evet iki tane ayet ansızın kıyametin geleceğini söylüyor. Ama Kur'an'da başka bir ayet daha var. O da alametleri söylüyor. Ve o ayet o ayetle beraber Allah Resulü'nün izahları bize bir noktayı nazarlarımıza veriyor. Ansızın kıyametin geleceği inkarcıya ve gafiledir. Mümine ansızın gelmez. Çünkü mümin peygamberin beyanlarına iman ettiği için alametleri göre göre kıyamete yakınlaşır. Ötekisi inkar ettiği için bir anda kıyametle karşı karşıya kalır ama mümin inandığı için peygamberinin söylediği sözlere inandığı için o alametleri bir iz olarak kabul eder. Her ortaya çıkan alametin kendisini kıyamete yaklaştıran bir vesile olduğuna inanır ve o alametlerin verdiği mesajlara inanır adım adım kıyamete yaklaşır. Bilmem anlatabildim mi bu çok önemli bir meseledir tartışıldığı için bilmenizde fayda var en azından yanınızda bu manada bir şeyler konuşulunca sizde bir şeyler söylersiniz. Şimdi gelin o ansızın kıyametin geleceği ayetleri bir okuyalım iki ayet Enam suresi 31. ayet Yusuf suresi 107. ayet bakın muhataplar kimler? Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Kimden bahsediyor Kur'an? İnkarcıdan bahsediyor. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara o saat yani kıyamet ansızın gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin yüklendikleri o günah yükü ne kadar da kötü olacak. Ne söylüyor Kur'an'ımız belli. Burada kast edilen zümre belli. Niye onlara ansızın gelecek o da belli. En'am suresi 31. ayet. Yusuf suresi 107. ayet yine aynı şekilde ama 107'yi anlayabilmemiz için 105'ten başlayalım. Göklerde ve yerde nice ayetler var ancak onlar yine de bunları umursamadan görmezden gelirler. Kime hitap ediyor inkarcılara onların çoğu Allah'a şirk koşmadan inanmazlar. Şirk onların hayatlarında var. Evet Allah'a inanç var ama şirk de var. Yoksa onlar hiç beklemedikleri bir anda Allah'ın her şeyi kaplayan azabının gelmesinden veya o saatin onlara farkında olmadan ansızın gelmesinden güvende midirler? Yusuf suresi 107. ayet İki ayette de geçen Bahte ansızındır Evet ama gerekçesi Budur ansızın Gelmesi onların bu manadaki Gafletlerinden inkarlarından Kaynaklanmaktadır Dördüncü madde bunu biraz daha izah edecek Kıyamet inananlar için alamet ve işaretleri ile geleceği Haber verilen dehşetli bir zamandır Bir daha tekrar ediyorum Kıyamet İnananlar için alamet ve işaretleri ile geleceği haber verilen dehşetli bir zamandır. Alametleri onun geleceğini bize haber verir. Peki alametlerini bize kim bildirir? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biraz önce baplarını size zikrettiğim hadis kitaplarının o ilgili baplarında onlarca alamet söylenir ki Dediğim gibi bir sonraki dersimizin konusudur. Muhammed suresi 18. ayette bunun delili. Ama o ayeti de anlayabilmemiz için 16'dan başlayalım. Onlardan seni dinleyenler vardır. Kastettiği münafıklar. Fakat senin yanında çıktıkları zaman senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. Yani dalga geçerler o sözlerin üzerinden. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Muhammed 16 bakın arkasındaki ayete. Hidayete erenlere gelince inşallah bizden bahsediyor. İnşallah biz bu ayetin kapsamındayız. Allah onların hidayetini arttırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Şimdi bundan sonra gelen ayet o üsttekiyle alakadar Yani Müslümanlardan, müminlerden bahsediyor. Onların kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden baş onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Gönderme kime? Üst taraftaki münafıklara. Muhakkak onun alametleri gelmiştir. Bakın alametlerinden bahsediyor. Alametler kime? Müminlere. O hidayeti artacak olan müminlere ama onlar öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Buradaki bütünlüğe dikkat ederek okuduğumuzda Kur'an'ın alametlere bir dikkat çektiğini görüyoruz. Aslında Yus Yusuf suresi 107. En'am suresi 31. ayette söylenen o ifadeleri bir yönüyle bu ayetin tefsir ettiğine de şahit oluyoruz. İlginç bir şey de söyleyeyim size. İslam tarihinde en sapkın fırkalar bile mesela aklınıza kim geliyor? Mutezile, Şia, Mürciye, Kaderiye, Cebriye sayın hangisini sayarsanız sayın hiç kimse kıyamet alametlerini inkar etmiyor. Şimdi moderniye diye bir mezhep var bu mezhep inkar ediyor bunlar onları da geçiyor bu adını saydığım fırkaların hiziplerin hiçbiri kıyamet alametlerini toptan reddetmez bakın kaynaklarına göreceksiniz ama bu yeni çıkan nevzuhur bu düşünce ne yazık ki her şeyi yerle bir ettiği gibi bunu da yerle bir etmeye çalışıyor. Ahirete iman meselesini ziyadeleştireceği yerde arttıracağı yerde başka noktalara çekiyor. Allah hepimizi bunlardan muhafaza etsin. O kardeşlerimize de hidayet nasip etsin inşallah. Beşincisi bakın önemli bir noktaya daha geldik. Kıyamet asıl bilineniyle bir tane ancak hadislerde beyan edildiği üzere üç farklı şekilde olan bir meseledir. Kıyamet bir tane ama... Hadisler bize üç farklı kıyametten bahsediyor. Aklınızda tutasınız diye ben size kavramlarla vereyim. Ferdi kıyamet, içtimai kıyamet, kevni kıyamet. Ferdi kıyamet insanın ölümü. Öldün mü kıyamet kopuldu aslında. Ona bazı hadislerde de bazı alimlerin tespitlerinde de kıyameti suğura denir. Küçük kıyamettir. Gerçi Nasrettin Hoca'ya göre büyüktür bu. Niye? Soruluyor ona kıyamet çok hikmetli bir cevaptır o diyor hanımın ölümü küçük kıyamet benim ölümüm büyük kıyamet doğru ölüm kıyamettir aslında yani Nasreddin Hoca hikmetlice bir şey söylüyor ama hadise dayanarak bir şey söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde ferdi kıyameti böyle zaten ifade ediyor geldiler mesela bir gün bedevilerden bir grup sordular sordular sordular aleyhissalatü vesselam efendimiz de izah etti. Baktı ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bu bedevilere laf dinletmek biraz zor. Şöyle bir şey söyledi. Bir delikanlıyı şöyle işaret etti genç bir sahabi. Şu delikanlıya iyi bakın dedi. Şu delikanlının ömrü olursa o henüz ihtiyarlanmadan hepinizin kıyameti başınıza gelmiş olacaktır. Sözü anladınız mı bir daha okuyayım. Şu delikanlının ömrü olursa. O henüz, henüz ihtiyarlamadan hepinizin kıyameti başınıza gelmiş olacaktır. Bukhari hadisidir bu. Rikak babının 42 numaralı hadisidir bu. Ne anladılar oradakiler? Dediler ki demek ki kıyamet yakın. Herhalde 30-40 sene sonra kıyamet kopacak. Ama bir miktarı da doğruyu anladı dediler ki Allah Resulü'nün burada söylediği kevni kıyamet değil ferdi kıyamettir bizim ölümümüzle alakalıdır biz öldük mü kıyamet koptu. E şimdi biz öldükten sonra kıyamet bin sene sonra üç bin sene sonra beş bin sene sonra ölse hayatımız için bir faydası var mı? Hayatımız için diyorum bakın gerisi için var eğer mesela diyelim ki biz cennetlik olarak ölmüşsek isteriz ki bir an önce kıyamet kopsun da Allah bize mükafatımızı versin. Eğer azapsa karşılığımız alacağımız şey korkarız kıyamet kopmasın ki o azapla bir anda tanışmayalım diye bir şey geçiririz ama hayatımız için herhangi bir şey yok onun için ölüm noktasındaki o bilgiyi Allah Resulü'nün ferdi kıyameti de ölüm olarak nitelendirmesi ve bizi onun içinde uyarması kıyamet meselesinin bu mesajını anlamamız açısından da önemli bir bilgi. İhtimai kıyamete gelin, toplumsal kıyamet. Bu konuda da Aleyhisselat ve selam efendimiz şiddetli ve gerçekten dehşete düşürecek bazı uyarılarda bulunuyor. Şunları şunları ihmal ederseniz, şunları şunları yapmazsanız eğer aranızda şunlar yayılırsa eğer aranızdan şunlar kalkarsa bunlar hadis ifadeleri biliyorsunuz şu olur bu olur diyerek aslında dikkat çektiği şey nedir? İçtimai kıyamettir. Mesela cihat aranızdan kalkarsa cihadı unutursanız zillete düşersiniz dediği o nebevi beyan aslında bir yönüyle toplumsal anlamda kıyamet yaşayacağımızın sözünü bize veriyor. Emri bil marufu terk ettiğinizde nehyi anil münkeri ihmal ettiğinizde yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk ettiğinizde kıyameti yaşarsınız toplumsal anarşi olur. Zalimleri desteklerseniz zalime zalim demekten korkarsanız adaletin yanında yer almazsanız acıtmasına rağmen yakınlarınızın aleyhine bile olsa adalet adına bazı şeyleri ortaya koymazsanız toplumsal kıyamet olur. Allah Resulü söylüyor hadislere bakın neler neler göreceksiniz mesela ilmin yerini cehalet alırsa tefekkürün yerini eğlence alırsa adam öldürmeler çoğalırsa fitneler artarsa insanlar arasında nefret yayılıp sevgi azalırsa içtimaik kıyamet kopmuş demektir. İster katılırsınız ister katılmazsınız ümmetin kıyameti kopmuş İster katılın ister katılmayın 1 milyar 700 milyon Müslüman coğrafyanın yaşadığı hal bugün Allah Resulü'nün tarif ettiği haldedir. Böyle olduğu için biz kıyameti yaşıyoruz. Böyle olduğu için sükunet yok selamet yok aramızda. İşte bunların giderilmesi adına bir uyarıdır aslında bu. Bu demek değildir ki elinizi kolunuzu bağlayın ve kıyamet geldi diye oturup ağlayın. Hayır. Bunun yeniden selamete dönüşmesi adına gayret edin. Aslında sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin içtimai kıyamette dikkat çekerken özellikle bize yüklediği bir sorumluluk var ki bu sorumluluk budur. Bakın Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadis çok daha somut bize bir şey söyleyecek. Bir bedevi geldi diyor Allah bu bedevilerden razı olsun. Dedim bir daha diyeyim ki bazılarınızın bilgisi belki yeni olarak ulaşacak onlara. Medine'deki sahabi efendilerimiz o bilinen sahabi efendilerimiz kıyamazlardı Resulullah'ın yüzüne bakmaya. Şöyle kaldırıp başlarını dakikalarca Allah Resulü'nü seyreden sahabi yoktur. Bu bir edep meselesi aralarındaki o sevgi hukuk başka onu biz belki şimdi anlatsak da anlayamayacağız. Dolayısıyla birçok sahabi efendimiz soru da soramazdı utancından Allah Resulü'ne soramazlardı. Ama o sahabi efendilerimiz bayılırdı dışarıdan bir bedevi gelmesine. Bedevi gelecek çölden gelmiş rahat adam oturacak Resulullah'ın karşısında soracak anlamadığını bir daha soracak. Anlamazsa bir daha soracak bu vesileyle orada olan sahabi efendilerimiz de birçok hakikatten haberdar olacaklar. Dolayısıyla o bedeviler olmasaydı. Biz medenileşemezdik ümmet olarak bunu unutmayın o bedevilere biz vefa borçluyuz. Onlar Allah'ın güzel kulları Allah onlardan ebeden razı olsun ki bu bilgileri bize ulaştırdılar. Bir bedevi geldi diyor Allah Resulüne kıyametin ne zaman kopacağını sordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın şöyle demedi onun saati onun ilmi Allah katındadır. Burada başka bir şey söylüyor çünkü içtimai kıyamete dikkat çekiyor kevni kıyamete değil. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle dedi. Bedevi tam anlamadı. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle. Tam anlamadı. Bir daha sordu dedi ki ya Resulallah emanet nasıl zayi olur? Allah Resulü de cevap verdi. Yönetim, idare işleri ehil olmayan kimseye verildiğinde emanet zayi olur. Emanet zayi olduğunda da kıyamet kopar. Bukhari'nin Babının 35 numaralı hadisi e daha ne desin sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar açık bize söylüyor bu işin ne olduğunu söylüyor ehliyet meselesine dikkat çekiyor liyakata dikkat çekiyor bu manada emanetin ne demek olduğunu söylüyor ve toplumsal kıyametin nasıl kopacağına ait önemli bir işareti burada nazarlarımıza veriyor. Başka bir hadis bakın başka bir noktaya dikkatimizi çekecek. Ne olur dikkat edin ve şöyle gerçekten yüreklerinizi açarak Allah Resulü'nün şu beyanıyla nasıl bir toplum hayal ettiğini ve o hayal edilen topluma ulaşamamanın önündeki engellerin ne olduğunu şu nebevi beyan üzerinden anlayın. Hiç şüphesiz aziz ve celil olan Allah bir kulu helak etmeyi murat ettiği zaman... Ondan hayayı çekip alır. Allah bir kulu helak etmeyi murad ettiği zaman ama Allah'ın o muradı yani o murad ilahi kulun onu istemesiyle devreye girer. Çünkü meşiyet ilahi Allah'ın dilemesi kulun onu istemesiyle alakadardır. O da ayrıca bir sünnet ayrıca bir kaydedir. Demek ki Allah bir kulu eğer helak edecekse ne yapıyormuş? Hayayı çekip alıyormuş bakın haya çekilip alınınca nereye kadar iş varıyor. Hayayı alınca okul gazaba uğrayan biri olur. Haya gitti mi gazaba uğrayan biri olur. Gazaba uğradığı zaman ondan emanet yani güvenirlilik kaldırılır. Emanet kaldırılınca o ancak hain olur. Hain olduğu zaman kendisinden rahmet kaldırılır. Rahmet kaldırılınca o ancak lanete uğrar melun olur lanete uğradığı ve melun olduğu zaman da kendisinin İslam ile bağı koparılır. Allah muhafaza hayadan başlayıp hayanın çözülmesiyle başlayıp bir kulun nereye varacağına ait ibretvari bir hadis bu. Ve kıyamet kıyamet nasıl kopar insanda bu manada bu insandan nasıl bu iş içtimai kıyamete e, ortaya çıkar bunların üzerinden anlayın. Bu bahiste son bir hadis size aktarayım yine Ebu Hureyre'nin nakli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki ümeranız yani emir sahipleriniz hayırlı olanlarınızdan iseler zenginleriniz sehavetkar ise yani cömert kimseler ise İşlerinizi aranızda müşavere ile hallediyorsanız bu durumda yerin üstü altından hayırlıdır. Üç şey söyledi dikkat buyurun. Emir sahipleriniz hayırlılar ise zenginleriniz cömert ise kendi işleriniz de aranızda istişare ile meşveret ile ise yerin üstü yerin altından hayırlıdır. Yani hayat hayırlıdır hayat güzeldir Allah Resulü bunu söylüyor. Eğer ümeranız emir sahipleriniz şerlilerinizden zenginleriniz cimrilerden işlerinizle kadınların elinde ise yerin altı üstünden ölmek yaşamaktan daha hayırlıdır. Çünkü artık dini ikame imkanı kalmaz. Dini ikame etmenin imkanı elinden alınmış olur. Kadınlar hemen kızmasın bize baksınlar burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle kastı nedir? Bu söz öyle sadece kadın cinsiyetine yüklenmiş bir hitap değil. Onları eleştiren onları tenkit eden bir şey değil. Onların üzerinden başka şeyler var ve burada hadis şerlerinde o izahlar var zaten. Kevni kıyamet ise asıl kıyamettir. O nedir? Kainatın son bulması. Hayatın varlığın son bulmasıdır ki asıl kıyamet odur büyük olan kıyamet odur gelmesi insanı dehşete düşürecek olan kıyamet odur ve telafisi olmayan kıyamet ise odur. Altıncı maddeye gelelim bu bahsin son maddesi kıyamet insanı dehşete düşürecek tablolarla yaşanacak ve her sahnesi ile tir, tir titretecek bir gerçektir bir daha okuyorum. Kıyamet insanı dehşete düşürecek tablolarla yaşanacak ve her sahnesiyle tir tir titretecek bir geçektir. Okuyun biraz önce söylediğim ya da söyleyemediğim bazı ayetleri göreceksiniz. İnanın insanı böyle tir tir titreten bir ilahi ikaz var o ayetlerde. Bildiğiniz mesela Zilzal Suresi, zenzele Suresinde yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, İçindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini bir bir anlatacaktır. Yer dile gelecek, yer konuşacak ve Rabbimiz bunu söylüyor. Sura bir tek üfleme üflendiği arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman işte o gün olacak olur, o gün gök yarılmış, sarkmıştır. Hakka suresi 13-16. O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gökte açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Özellikle dağların üzerinden verir mesajı. Bu da Nebe suresinin 18-20. Daha bir çok ayet. Size bir tane kitap tavsiye etmek istiyorum. Onun için getirdim bu kitabı. Şehit Seyit Kutub'un Kur'an'da kıyamet sahneleri diye güzel bir kitabı var. Yıllar önce yazılmış bir kitap. O kadar güzel ayetleri almıştır bur burada. Bir senaryo gibi böyle sahne sahne nazara vermiştir. İnsan bir bütün olarak şu kitaptaki anlatılan ayetleri okuduğu zaman kıyametin o dehşetini daha iyi kavramış oluyor. Bir ayet bile yeterdi sahabeye ama bize yetmiyor. Hiç değilse biz böyle birçok ayeti bir anda okuyarak üzerimize bazı şeyleri alalım. Eğer yorulmazsanız yorulmadıysanız bu kitabın ithaf sayfasını size bir okumak istiyorum. Niye ithaf etmiş kime ithaf etmiş bir şehitten gölgesinde Kur'an'ın gölgesinde yaşamış. Ve fizlal Kur'an gibi güzel bir tefsir bize bırakmış. Altını da kanıyla imzalamış bir güzel insanın aslında bir öyüdü bu. İtaf ederken bile bir mesaj veriyor. O mesajda bakın ne diyor? Bu kitabımı senin aziz ruhuna itaf ediyorum ey babacığım. Daha küçücük bir çocukken kalbime ahiret korkusunu yerleştiren sensin. Fakat bunu nasihatla veya dövmekle değil... Gözlerimin önünde kalbinde ahiret korkusu dilinde ahiret zikri olduğu halde fiilen yaşayarak yaptın. En başta bir şey söyledim size hatırladınız mı? İşte bu o saatlerce vaaza gerek yok alıp da karşısına konuşmamıştır babası onu gönderip de Kur'an kurslarında şuralarda buralarda vaaz üstüne vaaz yüklememiştir. Şu anda bizim nesil bilgi açlığı değil bilgi zehirlenmesi yaşıyor. Biz çok bilgi elde ediyoruz. Ama o bilgi ne kadar hayata intikal ediyor problem orada. İşte Seyit Kutup da bu işi yaşayan biri olarak meselenin ne olduğunu aslında bize veriyor. Zira sen üzerinde bulunan bir hakkı titizlikle yerine getirir. Başkasındaki hakkın hususunda ise hoşgörülü davranırdın. Babasına hitap ediyor. Ahiret gününden korktuğun için sana yapılan kötülükleri Karşılık verebilme gücüne sahip olduğun halde o gün sana kefaret olsun diye bağışlardın. Bazen muhtaç olduğun bir şeyi bile ahiret gününde sana azık olması için tasadduk ederdin. Seni daima şu şekilde hatırlıyorum. Her akşam yemeğinden sonra bir fatiha okur. Ahirete intikal etmiş olan anne ve babanın ruhuna hediye ederdin. Çocukların olan bizler de henüz Fatiha'nın tümünü bilmediğimiz için onun bazı ayetlerini seni taklit ederek okumaya çalışırdık. Bu kitabımı sana faydalı ve Allah indinde makbul olması dileğiyle senin ruhuna ithaf ediyorum. İyiye güzele ve doğruya muvaffak kılan Allah-u Teala'dır oğlun seyit. Allah oğluna da babasına da rahmet eylesin. Allah şehadetini kabul eylesin. Kur'an'ın gölgesinde yetişen nicelerini inşallah içimizden çıkarsın. Aziz kardeşlerim son iki hadis size vereceğim sözlerimi de bitireceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu kıyamet meselesinde ve bu meselenin üzerinden vermek istediği nebevi mesajlar nebevi ufuklar meselesinde kendi hissemize kendi dünyamıza doğrudan alabileceğimiz aslında iki tane nebevi beyan. İlk hadisi bize Ebu Hureyre naklediyor. Allah ondan da ebeden razı olsun. Bugün adını çok andık daha da çok anacağız. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize şöyle buyurdu. Yedi engelleyici şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yedi engelleyici yani sizi alıkoyan işler gelmeden önce bazı hayırlı işleri güzel işleri yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten pişman olursunuz. Pişman olmamak için sadece defterimize zihnimize değil hayatımıza yazalım. Bu nebevi beyanları ve bizi uyardığı sallallahu aleyhi ve sellemin yedi farklı alanı. Unutturan fakirlik. Azdıran zenginlik. Her şeyi bozup perişan eden hastalık. Saçma sapan konuşturan ihtiyarlık. Ansızın geliveren ölüm. Gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi olan deccal ve belası en müthiş ve en acı olan kıyamet. Yedi şey gelmeden ne yaparsanız yapın diyor hayır adına. Bir daha tekrar ediyorum. Unutturan fakirlik. Fakirlik geldi mi bir başka hadistir bu. İman bir başka pencereden çıkar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü fakirlik zor bir imtihandır. Allah da günleri kulları arasında döndürür durur. Her zaman için kul aynı çizgide olmaz ki bazen fakirlikle bazen zenginlikle bazen yoklukla bazen varlıkla bazen dallı, darlıkla bazen bollukla imtihan edilir insan. Ama sana bolluğu verdiği zaman sana zenginliği verdiği zaman şükrü eda edebilecek ve hayır işlerini çoğaltabilecek adımlar at. Onun için burada diyor unutturan fakirlik azdıran zenginlik. Eğer sen şükrü devreden çıkarırsan inanın varlığa mı sabretmek çok zor yoksa yokluğa mı? Ya da şöyle düzeltelim yokluğa mı sabretmek zor varlığa mı şükretmek zor? İnanın bunu şöyle yine hadisler açısından ele aldığınız zaman varlığa şükretmek daha zor. Bu zor bir imtihandır. Onun için zenginlik azdırır insanı az bir şey bir şeyler olsun bir bakıyorsun burun büyüyor. Hemen bazı şeyleri insan devreye sokmaya çalışıyor şeytan başka şeyler telkin ediyor bir başka bakıyorsun dün meşru görmediği şeyleri meşru görmeye başlıyor dostlarını değiştiriyor evini değiştiriyor hatta hanımını değiştiriyor değiştiriyor değiştiriyor değiştiriyor doymuyor azdıkça azıyor ve bir noktaya geldikten sonra o zenginlik onun başına bir nikmete bir belaya dönüşüyor ve vardırdığı yer ne yazık ki felaket oluyor İşte onu söylüyor. Her şeyi bozup perişan eden hastalık sağlık büyük bir nimet Vardı, var olduğu zaman koşacaksın özellikle gençlere söylüyorum gençler bu yaşlarda koşacaklar. Yorgunluk nedir bilmeyecekler dur durak tanımayacaklar Allah onlara gençlik vermiş enerji vermiş sağlık vermiş beden vermiş Allah yolunda bir küheylan gibi çatlayana kadar oradan oraya oradan oraya oradan oraya oradan oraya ilahi kelimetullah daha ilerilere taşınsın diye gayret edecek zaten yaşınız 50 oldu mu 60 oldu mu yapamayacaksınız. Allah şimdi bu güzelliği tattırırken yapacaksınız. Şu anda o nimetin bir yönüyle daha farklı bir biçimde şükrünü eda etme adına gayret göstereceksiniz. İşte burada söylenen de o. Saçma sapan konuşturan ihtiyarlık. İhtiyarladım insan dili dolanıyor birbirine. Çok sevdiğim bir hocam var. Yakın bir zamanda da gördüm ismini söylemeyim ama Allah selamet versin diye. Ben de dua edeyim siz de dua edin. Yanına yaklaştım kulağımı o dudaklarına iliştirdim yine anlayamadım ama o insan birkaç sene önce öyle bir konuşurdu ki bülbül gibi ama yaş ilerliyor 90 olmuş artık yaş geçtikçe insan bu manadaki şeylerden birer birer Feragat ediyor vazgeçiyor işte Allah Resulü de ona dikkat çekiyor. O gün gelecek eğer Allah sana ömür verirse sen bugün konuştuğun gibi konuşamayacaksın. Bugün söylediğin gibi söyleyemeyeceksin. Hiç değilse bugün kıymetini bil ve ne gerekiyorsa onu yap diyor. Onun için saçma sapan konuşturan ihtiyarlık diyor. Ansızın geliveren ölüm, ölüme ait birçok şeyi söyledik. Gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi olan deccal. Kıyamet alametlerinden birisidir. Biraz değineceğiz gelecek ders. Belası en müthiş ve en acı olan kıyamet. Rabbimiz Resulünün bize ulaştırdığı bu yedi tane önemli meseleyi hayatlarımızda doğrultmayı bizlere nasip eylesin. Bakın aziz kardeşlerim. Başta Enes bin Malik olmak üzere onlarca sahabe için düğün bayramı olan bir şey söyleyeceğim. İnşallah bize de düğün bayramı olsun Düğün bayramımıza dönüşecek hayatlara inşallah hayatlarımız dönüşmüş olsun. Enes bin Malik naklediyor. Gelen yine bir bedevidir. Allah Resulü'ne sorduğu soru yine aynı sorudur. Kıyamet ne zaman kopacak? Ne dedi Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Sen dedi kıyamet için ne hazırladın? Soran ne soruyor? Kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü nasyaveriyor sen kıyamet için ne hazırladın herkese aynı cevap yok Allah Resulü muhataba göre konuşur dedi ki o bedevi ahiret için öyle çok oruç namaz sadaka hazırlayabilmiş değilim ya Resulallah ancak ben Allah'ı ve peygamberini seviyorum ne dedi biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem o halde sen sevdiklerinle berabersin müthiş bir müjde bu bize bedevi sanki bizim için konuşuyor ben öyle ahiret için namaz, oruç, zekat, hac biriktirmiş değilim. Amellerim az ama bir şeyim var Allah ve Resulünü seviyorum. Bu şey varsa eğer arkasından nebevi de bir müjde var. Sen sevdiklerinle berabersin. Onun için ısrarla diyoruz. Onun için ısrarla demeye de devam edeceğiz. Vallahi sevgi kurtuluştur. Vallahi seven adam kurtulur. Yarım yamalak da olsa gönlümüzdeki bir sevgi inşallah bizim kurtuluş akçemiz olacak. Ne edin edin. Sevgiye kendinizi ikna edin. Ne edin edin. Sevgi konusunda kendinizi belli bir terbiyeye sokun. Ama söylediğim söz yerine geldi bir daha söylüyorum çok önemli bir şey. Biz dört tane sevgiyi hayatımızda hakim kılmak zorundayız. Allah'a olan sevgi. Resulullah'a olan sevgi, sahabeye olan sevgi, birbirimize olan sevgi. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Delili Bakara suresi 165. ayet. Resulullah'ı sevmek imanın hakkıdır. Delili Ali İmran suresi 31. ayet. Sahabeyi sevmek Resulullah'ın hakkıdır. Delili Şura suresi 23. ayet. Birbirimizi sevmek Aziz İslam'ın hakkıdır. Delili Hucurat suresi 12. ayet. 4 tane sevgiden şöyle tutayım ki derdim iyice anlaşsın en üstte duran Allah'a olan sevgidir en altta duran birbirimize olan sevgidir şu zirvedeki sevgiye ulaşmanın yolu şuradaki sevgiyi tesis etmektir biz birbirimizi sevmedikçe sahabeyi sevemeyiz kusura bakmayın. İşin arabeksini yaparız dedikodusunu da yaparız bol bol konuşuruz Ramazanlarda o söyleriz o oynarız ağlarız sızlarız bunları yaparız bunlar değil ama sevgi. Gerçek manada sahabe sevgisi dediğimiz o sevgi hayatımızda olabilmesi için altta birbirimizi sevgi olması gerekir. Eğer biz sahabeyi seversek Resulullah'ı sevmeyi anlayabiliriz Resulullah'ı sevdiğimiz zaman da Allah sevgisini anlarız. E şimdi biz birbirimize selam vermekten bile imtina ediyoruz. Aradan günler geçmiş günler birbirini kovalamış en yakın sılay rahmi bile Tesis etmekle mükellef olduğumuz akrabalarımızı sormamışız, aramamışız. Komşularımızın hal hatırını sormamışız. Etrafımızdaki insanlardan haberdar değiliz. Bir ders halkamız vardı. 10 kişi başlamıştık. 6 tanesi gelmiyor. Ben büyüklük taslıyorum. O 6 tanesini hiç aramıyorum. Bir imamın camide cemaat günden güne azalıyor. Hiç onun sıkıntısını yüreğimde çekmiyorum. Niye bu cemaat gelmiyor diye ızdırabını duymuyorum. Bunları çoğaltın, çoğaltın, çoğaltın. Bütün bu sevgisizlikler işte bize o gerçek sevgilere ulaşmamıza engel oluyor. Ne olur gelin bu işi imanın bir gereği olarak kabul edelim. Ve sevginin acıtmasını da unutmayalım. Sevgi kolay bir şey değil ya bir insanı sevmek öyle kolay mı? Sevgi bedel ister. O bedeli ortaya koymayı göze alan adam sevebilir. Bunu da göze alabilecek kadar birbirimizi sevelim. Sevelim ki o asıl sevgiye ulaşalım. O asıl sevgiye ulaşalım ki amellerimiz az olsa da Allah'ın rızasını kazanalım. Dert budur. Dermanda budur. Bundan başka da ben bir derman bilmiyorum. Allah bizi bu dermanda mahrum etmesin. Bizi birbirimize sevdirsin. Rızasına erdirsin. En son günde razı ve memnun olacağı bir biçimde bizi huzuruna alsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحة